Secde Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lamim, Mim Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Aksine doğru yolu bulsunlar diye o senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için Rabbinden gönderilen gerçektir. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yani altı dönemde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Sizin için ondan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Hala gerçeği hatırlamıyor musunuz? Allah gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin saymakta olduğunuz türden bin sene tutan bir günde ona yükselir. İşte görünmeyeni de görüneni de bilen, güçlü, çok merhametli olan O'dur. Allah yarattığı her şeyi güzel yapmış, ve insanı yaratmaya çamurdan başlamıştır. Sonra onun neslini dayanıksız bir suyun özünden yaratmıştır. Sonra onu şekillendirmiş, ona ruhundan üflemiştir. Sizin için işitme duyusu, gözler ve kalpler yaratmıştır. Ne kadar da azınız şükrediyor. İnkarcılar, toprağın içinde kaybolduğumuz zaman biz mi yeni bir yaratılışta olacakmışız derler. Doğrusu onlar, kendi Rabbine kavuşmayı inkar edenlerdir. De ki size vekil kılınan yani sizin için görevlendirilen ölüm meleği sizi vefat ettirecektir. Sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. O suçluların Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri ve Rabbimiz gördük duyduk bizi dünyaya geri gönder de iyi işler yapalım artık kesin olarak inananlarız diyecekleri zamanı bir görsen. Biz dileseydik elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan bir kısmıyla dolduracağım diye benden kesin söz çıkmıştır. O gün onlara şöyle diyeceğiz. Bugüne kavuşmayı unutmanızın karşılığını tadın. Doğrusu biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınız nedeniyle ebedi azabı tadın. Bizim ayetlerimize inananlara... Onlarla gerçekler hatırlatıldığı zaman kibirlenmeden secde ederler ve Rablerini övgü ile tesbih ederler, onu yüceltirler. Rablerine korkuyla ve ümitle yalvararak vücutları yataklarından uzak kalır. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda verirler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne göz aydınlıklarının gizlendiğini kimse bilemez. Mümin olan kişi yoldan çıkan kişi gibi midir? Elbette bir olamazlar. İman edip iyi işler yapanlara gelince, yaptıklarının karşılığında bir ikram olarak onlar için barınılacak cennetler vardır. Yoldan çıkanlara gelince, onların barınağı ise ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri döndürülmüş olacaklar ve kendilerine yalanlamış olduğunuz cehennem azabını tadın denecektir. Gerçeğe dönsünler diye en büyük azaptan önce onlara mutlaka en yakın azaptan, yani dünya azabından tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir ki? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcılarız. Yemin olsun ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Sen de ona kavuşacağından şüphe etme. Onu İsrailoğullarına bir rehber kılmıştık. Sabrettikleri ve ayetlerimize kesin bir şekilde inandıkları zaman... Onların içinden emrimizle doğru yola ulaştıran önderler çıkarmıştık. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Yurtlarında dolaştıkları kendilerinden önceki nice nesli helak etmiş olmamız onlara yani sonrakilere yol göstermedi mi? Bunlarda elbette dersler vardır. Gerçeği dinlemezler mi? Kup kuru yerlere suyu ulaştırdığımızı, onunla hayvanlarının ve kendilerinin yemekte oldukları ekini çıkarmakta olduğumuzu da mı düşünmediler? Gerçeği görmezler mi? Doğruysanız bu fetih yani hüküm günü ne zamanmış derler. De ki, fetih yani hüküm gününde kafir olanlara o günkü imanları yarar sağlamayacaktır ve kendilerine bakılmayacaktır da. Onlardan yüz çevir ve bekle, şüphesiz ki, onlar da bekleyenlerdir.